Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Plastik ambalajlar doğada yok olmadan yüzyıllarca kalarak çevre kirliliği yaratıyor. Canlıların ölümüne neden oluyor ve eninde sonunda doğanın bir parçası olan insanlar da zarar görüyor. Özellikle pandemi ile birlikte online alışverişlerde yaşanan artış bu sorunu daha da büyütüyor. Sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık yaratılması için Change.org üzerinde örgütlenen bir çevreci grup büyük e-ticaret sitelerine sorumluluk alması için çağrıda bulundu. Çağrıda kargo şirketleri veya üretici firmalar siparişleri kargolarken kısa vadede ucuz olduğu için Plastik kullanmayı tercih ediyorlar. Üreticiye ulaştığında ise yırtılıp açılan plastik ambalajlar, paketler evsel atıklarla birlikte çöpe atılıyor. Katı atık depolama sahalarında diğer atıklarla karışıyor. Ancak bu plastikler doğada yüzyıllar boyunca kalarak çevre kirliliği yaratıyor. Deniz ve okyanuslar kirleniyor ve canlılar zarar görüyor. Ayrıca kargo poşetleri, boyar madde içermeleri ve kalitesiz yapıları nedeniyle geri dönüştürülemiyor. Kampanyaya buradan imza vererek destek olabilirsiniz. Change.org Taksim Plastiksiz Kargo diye açıklama yaptılar. Ve gün geçtikçe çoğu üretici internet satış platformlarında satış yapmaya geçerken tüketiciler de ihtiyaçlarını karşılamak için bu platformları daha sık kullanıyor. Bununla beraber tüketiciler iklim krizinin farkında olduklarını ve giderek artan plastik kirliliğinden rahatsız olduklarını belirtiyor. Plastiksiz kargonun mümkün olduğuna inanıyorlar. Bu sorunun bir parçası olmak istemeyen ve değişime öncü olmak isteyenler için başlatılan kampanyaya şimdiden binlerce kişi imza vererek destek oldu. Kampanyayı başlatan çevreci grup mevcut tüketim ve üretim dinamiklerinin plastik kirliliği krizini büyüttüğünü ve doğa dostu ambalaj malzemelerinin ve sistemlerinin artık tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Destek olmak isterseniz hatırlatalım. Change.org Taksim Plastiksiz Kargo Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi ve Alman Enerji Ajansı Dena işbirliğiyle hazırladığı Türkiye'nin yeşil hidrojen üretim ve ihracat potansiyelinin teknik ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi raporunu açıkladı. Raporda uygun yatırımlar ve politikalarla Türkiye'nin 2017'de yıllık 3,4 milyon tona kadar yeşil hidrojen üretimine ulaşabileceğini ve bunun bir buçuk ila bir 9 milyon tonunun ihraç edilebileceğini belirtildi. İklim hedeflerine ulaşmak için birçok ülkenin yeşil hidrojen ithal edeceğini belirten Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri Bölüm Başkanı Hannes Saidi, Türkiye'nin bu pazardan pay alabileceğine dikkat çekti. Türkiye, yenilenebilir enerjiden yeşil hidrojen üreterek küresel çapta yeni oluşan bu enerji pazarında en başından itibaren yerini alabilecek büyük bir potansiyele sahip. Bugün tanıtımını yaptığımız bu çalışma Almanya ve Türkiye arasında bu alandaki işbirliğini güçlendirmek için önemli aynı zamanda da heyecan verici bir fırsat sunuyor demiş Hannes Saidi raporun yazarlarından Şura Enerji Dönüşümü Merkezi araştırma koordinatörü Hasan Aksoy'sa küresel ölçekte 2050'yi işaret eden net sıfır emisyon hedefleri tüm enerji sisteminin karbonsuzlaşması için ortak bir çözüm olarak hidrojen üzerinde duruyor. Türkiye Enerji Sistemi'nin dönüşümünde yenilenebilir enerji kaynakları enerji verimliliği potansiyellerinin yanında yeşil hidrojenin rolü de anlaşılmalı ve planlamalar bu doğrultuda yapılmalı. Bunun için mevcut yenilenebilir enerji arzı ve diğer kaynakların potansiyeli göz önünde bulundurularak yeşil hidrojen arz potansiyelinin kullanım alanlarının maliyetlerinin ve olası ihracat potansiyellerinin anlaşılması önemli Dedi Hasan Aksoy Şura Enerji Dönüşümü Merkezinden. Ekonomist Thomas Piketty'nin kurduğu Paris merkezli Inequality Lab tarafından paylaşılan Dünya Eşitsizlik Raporu'nun 2021 sonuçlarına göre en tepedeki %1 1990'ların ortasından bu yana biriken tüm ek servetin %38'ini en alttaki %50 ise bu birikimin sadece %2'sini aldı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre bugün küresel eşitsizlik Batı emperyalizminin zirvede olduğu dönemle aynı seviyede. Rapora göre Türkiye'de ise gelir eşitsizliği son 15 yılda artmaya devam etti ve son 3 yıldaki ekonomik yavaşlama tüm nüfus gruplarının gelirlerini azalttı. Buna karşılık en yoksul %50'nin ortalama geliri yıllık 20.260 lirayken en zengin %10'nun bunun 23 katı yani 663.020 lira kadar kazanıyor. En zengin %10 tüm gelirin %54,5'ini alırken en yoksul %50'nin payı ise sadece %12. Türkiye'de kişi başı karbon salımının ortalama 6 ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu söyleyen rapora göre en alttaki %50'nin salımı 3.1 tondan daha az buna karşın en üstteki %10'un sıralımı 22,6 karbondioksit eşdeğeri ton ile bunun 7 katından daha fazla. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin de iyileşmenin yavaş olduğunu belirten rapor, küresel gelir ve servet eşitsizliklerinin ekolojik eşitsizliklerle ve ülkelerin iklim değişikliğine yaptıkları Katkıyla yakın bağına dikkat çekti. Ülkeler arasında ve ülkelerin içinde en tepedeki %10 en fazla salımı yapmaya devam ediyor. Hükümetlerin servetlerindeki düşüş, eşitsizlikle ve iklim değişikliği gibi temel zorluklarla mücadele kapasitelerini ise sınırlıyor. Özel servetteki artış da ülkeler içinde ve dünya düzeyinde eşitsizlikler yaratıyor. İklim krizine karşı ve doğa için hep birlikte eşit bir şekilde Harekete geçtiğimiz bir gelecektir diyoruz. Esankıl. Gezegenin geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Öz esmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch.